Zahid o dünyadan, emin o beladan, Allah razı olur dostuna veladan. Zahid o dünyadan, emin o beladan, Allah razı olur dostuna veladan. Allah razı olur. Dostuna veladan ki artar kalbindeki iman Günaha bulaşma kararıyor vicdan Amel ki artar kalbindeki iman Günaha bulaşma kararıyor vicdan Günaha bulaşma Kararıyor vicdan Hayat bir rüyadır Ölünce anlarsın Özülme kaybına Eksilsem alından. Hayat bir rüyadır Ölünce anlarsın Özülme kaybına Eksilsem alından. Özülme kaybına Eksilsem alından. Kalk ey kardeş dur Durma, yok duracak zaman Huzura boş varma Halin olur yaman Kalk kardeş durma Yok duracak zaman Huzura boş varma Halin olur yaman Huzura boş varma Halin olur yaman En büyük müjdedir Kitap gelse sağdan, vazgeçmezsen olmaz, şu tatlı canından. En büyük müjdedir kitap gelse sağdan, vazgeçmezsen olmaz, şu tatlı canından. Vazgeçmezsen olmaz, şu tatlı canından.